Salla aleyke allahu ya khayral vera Ti'rdadi habbati zimali ve ektera Salla aleyke allahu maa gaytun hema Havqa suhuni ve biljibali ve bilqura Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Assalatu ve selamu ala seyyidil mursaline muhammedin Ve ala alihi ve Ramazan Şerif'in bu mübarek gününde 22. gün bitiyor. Bu gece 23. gecedir. Bu mübarek gece 10 gecelerin tek gecelerindendir. Bu itibarla teravih namazına çok önem vermek lazım. Teravih asla terk etmemek lazım evvelki gecelerde. Ara sıra gevşeklik edilse, edildiyse de, edilmemeli ama işte edildiyse de, bu son gecede asla gaflete mahal yoktur. Ve teravih terk etmeye mecal yoktur. Çok faziletli gecelerdeyiz. Kadir Gecesi'nin aranması, emrolunan gecelerdeyiz. Bunun için, inşallah, kıymetini bilenlerden oluruz. Hayrından, bereketinden mahrum kalmayız. Çünkü Ramazan şerifteki bütün maksat Kadir gecesine ulaşmaktır. Bunun için her gece Kadir gecesi olur ihtimaliyle e, amel edilmek icap eder. E, ben tefsirinde diyor ki, e, son on gecelerde yani e, teklerinde de demiyor, son on gecelerin her birinde diyor, Kadir gizlisini ihya niyetiyle iki rekat kılmak uygun olur diyor. Bu yani teravih haricinde kastediyor. İşte kalkamam, kalkarsam kılamam, imsa kadar abdest alıp kılamam diye düşünenler yatmadan da kılabilirler yani teravihten sonra, vitirden sonra yani. Teravihle vitri ayırmamak lazım birbirinden. Sonra e, vitirden sonra kılabilirler iki rekat. Orada ''İnnihan zellâ'' okusunlar diyor. Ee, yani bir inna zellâ'' Efendim ''Üç kulü Allah diye ee, Yani Her rekatte iki rekat en az diyor yani en az istersen on kıl ama Her rekatta diyor ''Bir ''İnnihan zellâ'' üç kulü Allah ile e, Kılarlarsa diyor Kadir Gecesi'ni Zaten son on gecelerdedir diyor yani en kuvvetli görüşler son on gecelerden kaçmaz. 13'ün son 10 gecenin her birinde bu niyetle kılmaları uygundur diye hatırlıyorum. Şimdi ben Ramazan ile ilgili bazı faziletlerden yine kısaca bahsedeyim. Efendim Bu arada da geceler işte bitiyor. Bitmek üzere açmışken şeyi söyleyeyim. Bu mübarek gecen teravihini söyleyeyim. Efendim 23. gece ve Leyletü'l-Teşalise el-20 Ramazan-ı 23. gecesi yani bu gece Kehan kemenişken ne meştera buşara ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaat ekum febenallahu medine ten fil Sanki diyor eee Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetlerinden ne kadar esir düşmüş olan varsa yani tabi bu efendim sallallahu aleyhi ve senden Diyelim kıyamete kadar ki genel manayı ihtiva diyoruz. E şimdi bile düşünürseniz Doğu Türkistanlı Müslümanlardan niceleri Çin gavrunun elinde esirdir. Şu anda yani binlerce var. Efendim Özbekistan'dan tut, Tacikistan'dan çıkın. Dünyanın her yerinde ehl Sünnet Müslümanlardan esir olanlar var. Mısır'da görmüyor musunuz? Mürsiler vesaireler. Yüzlerce insan esir yani. İdam bekliyorlar. Ne kadar zor işleri var. O sonra en mühim tabii İsrail hapishanelerinde Filistinli Müslümanlardan ne kadar esir var. Yani ben son e, duyduğum rakamlar 10 bin felandı. Yani tabii bir zaman oldu bu benim şeyim ama ne, Yahudi salar mı adamı yani? 10 bin kadar Müslüman. Bir de böyle bizim yattığımız hapishaneler oralara göre e, saray. Yani biz de çile çektik ama bizim hapishaneler oralara göre saray. 10 kişi, 20 kişi birbirin üstüne bindiriyorlar. Oturma yer yok, kalkma yer yok, yatma yer yok. Yemek yok, bir şey yok. İşkence var, eziyet var. Yani çok zor işleri var. Allah yardımcılar olsun. İşte bu bu gece Hani kılan insanlara efendim bütün esirleri sanki satın almış parasıyla. Yani bu bir Müslüman bir köleyi satın almak, azat etmek ne kadar büyük iştir biliyor musunuz? Hazreti Bilal-i Radıyallahu Anh e, satın alıp azat etti. Hazreti Sıddık Efendimiz onun için ne büyük mükafata nail oldu ve ondan sebep hakkında ayetler nazil oldu yani ve sevgende bu aldetkalleri, yuğtayım aleve yuğtecek O en takva olan kul. Hazreti bu Bekir için söyleniyor, en takva. Ondan takvası bu ümmette yok işte bu ayet. O o ki malını veriyor temizlenmek için. Yani işte Hazreti Bilal'i azat etmek için efendim sahibinden Ümeyyen'in mi kölesiydi herhalde? Ümeyyen'in kölesi hatırlıyorum. Ümeyye Gavrun'un. İşte para istedi. Yani madem öyle çok eziyet ediyordu, işkence ediyordu. Hazreti Bilel çöllere yatırıyordu. Kızgın çöllere. E zaten o çöle ayağını değsen okuma bağırırsın. Ben rastlamıştım. Eskiden Kabe'de bu taşlar yokken, 81 senesinde böyle şimdikiler güneşten serinleyen taşlar koymuşlar. O vakit o taşlar yoktu. Bir ayağım değdi. Fırladım şeye. Öbür tarafa. Yani o taşlara değmeyeyim diye. Öyle taş kızmıştı yani. Düşün kum çok daha fena kızar. E kumun üstüne yatırıyor. Bir de üzerine kayalar koyuyor. Kaya koyuyor. Zaten nefes alamıyor. Bir de yanıyor. Güneş zaten başına vuruyor. Gölge yok, bir şey yok. Böyle bir azap olur ya? Hz. Bilal dininden döndürmek için. O yine ehad ehad Allah bir derdi. Hz. Sıddık dayanamadı. Bayağı bir para istedi Ümeyye. Yani ki e, vermez on diye. Hani Habeşli bir köleye değmez o kadar da para. Onlar şeye bakıyorlar. O kölenin işte verimliliğine, ticaret yapıyor mu, para getiriyor mu Asana? Veya çok güçlü mü? Falan ve O işlere bakıyorlar. Bak Bilal'de bu durumlar yok falan. Yani onlar e, kapitalist mantıkla yaklaştıkları için Ebu Bekir'e bu e, yani çok işine gelmez. Niye alacak bunu her, hesap etti? Ve ondan sonra da fiyatı da çok yüksek tut, tuttu da köyaki. Efendim almasın on diye. Hazreti Suttuk da verdi parayı bir hamlede. Sonra dedi radıyallahu anh. Dedi onun on mislini de istese verecektim dedi. Yani gavur yine çok zarar etti. E, Hazreti Suttuk o tabii onu demez. Yani ne istersen vereyim demedi ona da. Pazarlı verdiler işte. Ne istediyse verdi yani. Ama dedi onun katına çıksa verecektim. Çünkü bir Hazreti Bilal'i kurtarmak için. Esir kurtarmak ne demek ya? Bir de paranla satın alıyorsun. Ve maliyeden gün devmi nimetin türca. Hazreti Ebubekir'in yanında yani e, onun karşılığında alacağı bir dünyalık nimet yok idi. Yani Hazreti Bilal'i niye aldı demek istiyor? Gücünden yararlanmak için almadı. Zaten azad etti onu köle olarak. Hani ondan köleyi satın alıyorsun. Geçiyor senin mülkiyetine. O onu tutmadı ki kendi mülkünde. Hemen azad etti. Hürriyetine kavuşturdu. Yani ondan hiçbir beklentisi yoktu. Onu azat etmek o kadar para veriyor. O zamanın yani her zaman için paranın değeri var. O kadar parayı veriyor. Hiçbir beklentisi de yok. Yani ne işine koşacak onu, ne ticarete gönderecek onu, ne yük taşıtacak ona. Hiç karşılığında alacağı bir dünyalık nimet beklemiyor. İlle biti gâe vecih Rabbi âlâ. Ancak o en yüce Rabb'inin yani Allah Teala'nın rızasını aramak için yapıyor diyor. Veleseve ve Yani Kur'an-ı Kerim'de bir Efendimiz hakkında var. Veleseve ve yu'tike Rabbim sana yakında ahirette ne istiyorsan verecek sen yeter Allah'ım razı oldum diyene kadar. Memnun olana kadar sana zaten ümmetinden bir tane cehennemde bırakmayacak işte. İdenle arda ve vahidun ümmeti fi'nar. Ya Rab madem beni Razı edene kadar vereceksin, söz verdin. Ben de ümmetimden bir ateşte yandıkça razıyım demeyeceğim. Bir Habibimi razı edeceğim ati var. Bir de yakında o Ebu Bekir benim vereceğim mükafatlarda razı olacak diye Bir de Hazreti Sıddık hakkında var. Bu şialar Hazreti Sıddık'ı sevmeyen adamlar. Ne bedbaht adamlar. Görüyor musun? Bu haydar baş görüyor musun? Dergide yazdık. Neler yazdık dergiyi okuyun ha. Hazreti Sıddık gasp etmiş de, halife değilmiş de. Hz. Ali'ye karşı gelmişler, kafir olmuşlar. Allah'ın ahetlerini inkar ediyor bu adam ya. Bu ahetin bu Beb Sıddık hakkında indiği bütün tefsirlerde ittifaklıdır ya. Hz. Bilal'e aldığı için, azat etti için. Bundan dolayı e, esir almak, yani bir Müslüman gavurun eline düşmüş. Ha bir Müslüman bir suç işler. Adamı yaralar, bıçak hapse düşer. O esir gibi değil. Onu, onu konuşmuyoruz. O zaten suçludur. Ona e, hapis cezası verilmiştir. Onu konuşmuyoruz. Burada adamın hiçbir suçu yok. Sırf Müslüman olduğu için esir düşmüş. Cavurlar onu kaçırmışlar. Çalmışlar. Evet. Yani suçsuz yere esir düşen bir insanı işte fidye deniyor ona. Fidye verilip e, para verilip mal verilip karşılığında neyse değerli bir şey istiyor senden. Bunu verip de satın alıp da efendim e, kurtarırsan azat ediyorsun bir de. Hem alıyorsun o sırası kendin köle olarak çalıştırmıyorsun. Azat ediyorsun. Azat ederse e, ne kadar sevabı var bir tane esiri demiyoruz burada. Bir esirin o esirin her huzuruna mukabil onun her huzulu cehennemden azat oluyor. Bu gecenin teravihini kılan, efendim bütün ümmetteki ne kadar esir varsa, şu anda sırf şu anı düşünecek, on binlerce esir var. ta Çin'den Gazze'ye kadar efendim Müslüman kardeşlerimiz, sırf Müslüman oldukları için yani başka günahları da yok. Esir düşmüşler. Onun için onları azat etmek ne kadar sevapsa ve bir de onların hepsini kurtarmak için fidye veriyorsun parayla. Bu ne kadar faziletliyse bu gecenin teravinde o kadar sevap kazanır. Bir de Allah ona Celle Celaluhu cennette köşk yapacak. Me C Köşke değil Medine'de. Şehir yapacak. Şehir. İstanbul onun yanında hala etmez. Bütün İstanbul saraylarıyla maraylarıyla tümünü ora, orada zaten hala yok ahirette de. Çöplüğü olmaz. Çöplük de yok ahirette. Yani İstanbul'u satılığa çıkarsan Ahirette kim alır ya? İstanbul'da ölüm var, kaza var, bela var, cel var, afet var, yel var, ser var, pislik var, çöplük var, tuvaletler var. Her türlü bir musibet var ya. İstanbul'u kim alır? Ebedi ahiretin tuğlasını değişmez adam. İstanbul'u versen tuğlayı vermez. Cennette ona şehir var, şehir. Her tarafı Zümrüt'ten, Yakut'tan. Her tarafı köş sarayla dolu. Her tarafı altın gümüş. Tuğlaları altın gümüş ya. Yani. Sıvaları miskten. Toprakları za zaferandan, safrandan, ondan sonra. Ne diyeyim sana işte. Geçen derslerde anlatmaya çalıştık. Onun için ne olacak 20 rekat teravih? Yani bu imamlar da hızlı hızlı kıldırıyorlarmış çoğu. Yani patküt kılıyorlar. Rüküllerde Üç Sümanı Rabbi'yle azim denemiyorsa, e, secdede Üç Sümanı Rabbi'yle denemezse, bu ne yaradı bu teravihe? Bunu Mevla kabul etmez arkadaşlar. Bu böyle Allah'ın dini oyuncak değil. Yani. Böyle hareketler yapılır mı ya? Kaymakamın önünde, komiserin önünde bir, bir şey böyle pat küt hareketler yapsan ne der sana ya? İnsanlar ne der sana ya? Ne muamele yaparsana Deli der ya. Bir namaz kılıyorsun pat, küt bunu. Cık, yapmamak lazım. İki hatta bir selam verilirsin. On sonra sure okunur veya en az üç ayet okunur. Rükun, secdelerde Süleyman Ruhu Bey, Üçerken en az, en az adam bir tane oraya denk getiremiyorum diyor ya. Birini giderken birini gelirken diyor. Yani imamın hızlılığından. Bazı cemaatin kendi de hızlı şey var tabii. Yanlışları var ama. İmamlar hızlı kıldırıyorlar. Bundan da mesul olacaklar ahirette. Sevabı bırak azap da çekebilirler. Yani hiç kılmasandan daha büyük azap olur ha. Çünkü hiç kılmasan sünnet-i müekkededir. E, azar olur. Azar. Ama kılıp da tadil erkeni bozarsan azap olur. E niye bu farz değil ki? E farz değil ama namaza durunca farz etti. Anladın mı? Sünnet bir namaza e, niyet edip durdun mu bozarsan vacip oldu sana. Bir daha kılacaksın onu da. O namazı kılmak işrak namazını kılmak sünnet idi. Müstehab idi. Ama durdun da durduktan sonra bozarsan vacip oldu. Mecbur kılacaksın. Yeniden abdestin mi bozuldu ne olduysa. İşte veyahut yangın çıktı bilmem ne kaçtın. Yani bozdun. O namaz vacip oldu sana. Yani bunu anlatamıyoruz adama. Ad, namaz sünnet olabilir, namazın sünnet de olsa durduktan sonra içinde farzı var, farzı var, vacibi var anladım. Bu sefer ne oldu? Tadil erken en azından vaciptir, bazı imamları göre farzdır. Tadil erken özel risale yazmıştık bunu belki 160 sayfa mıydı? Kaç sayfa? Öyle maddeler var onda. Tadil erken kılan adama kıyamet günüler silah kallekümlü mütteti, yemel kıyamet. Korkmuyorsun musun be adam? Böyle namaz kılınır mı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle okularak ölsen yani hani düzeltmeden, tevbe etmeden, kaza etmeden ölsen kıyamet günü sana benim ümmetimden demeyecekler. E ne diyecekler sana? Kimin ümmetisin o zaman? Kötünce annemi? Hatta bir hadis evinde mektubatta çok ve bunu hadis evleri alır. Emaate kavulemitta ala millet Muhammed sallallahu teala Korkmuyor musun be adam? Sen böyle namaz kılarken ölsen yani o namazda sen demek istemiyor. Yani bu namaz, namazı bu şekilde kılarak düzetmeden, tahsiye etmeden, telafi etmeden öyle ya. Sonra öğrendin, vaazda duydun. Hemen açılıp tadil erken kitabını okuman gerekiyor. Farz şu anda çünkü. farzu öğrenmek farz, vacibi öğrenmek vacip. Ben sana keyfi gidip de roman yazmıyorum ki yani. Tadil erken namazda vacip. Farz diyen de var İmam Rabbani buyuruyor. Farzsa vacipse... Bunu senin acilen öğrenmen lazım. Çünkü sen namazda bunu rahat ediyor musun, etmiyor musun? Bir de kaç maddesi var. Ne kadar ne ediyorsun, ne ne etmiyorsun? Hele imam. E ben uydum imama. Orada biraz kurtarıyorsun işte. Çünkü imama uyan. Artık imam doğru kılarsa kendi de kazandı, cemaat da kazandı. Yusallûne lekum feynesâbû felekum velevun veynekhtov felekum ve'aleyn. Bukhara hadisinde. imamlar size namaz kıldırıyorlar. Düzgün kıldırırsalar. kendi de kazandı, siz de kazandırırsınız. Yanlış kıldırırsalar onlar kaybetti. Siz yine kazandınız. Çünkü sen hani cemaata gittin. Ama bile bile de imamın arkasına gidilmez. Bile bile de efendim sakalsız imamın arkasına sıralı gidilmez. O zaman sen hatta sakalı kısa olanın da arkasına gidilmez. Çünkü sakalı bir tutamdan az olsa kendi kıldığı namazda mekruhtur diyor. mi, imamlığı da mekruhtur diyor. Ya onun için sen işte sakalı bir tutam imam da pek yok diyanette hiç. Çok az. Ne olacak bu milletin hali? Ben bilmiyorum ki işte. Kravatı mecbur ediyorlar, sakalı mecbur etmiyorlar. Hatta bir tutam olursa kes biraz diyorlar. Bazı müftüler var öyle kaşınan. Allah istahitsin, hidayat et, senem. Ne yapacağız? Biz doğruyu söyleyeceğiz, doğruyu yapacağız. Sakal bir tutamdan aşağı olanı bile, bırak sakalsızı, bir tutamdan aşağı olanı bile tercih etmemek lazım. Ama... Yakında başka cami yok veyahut da sen gitme imkanı yok o zaman cemaati terk etme. Hatta sakalsız da olsa git kıl arkasında. Çünkü bu sefer cemaatsız kalırsın. Cemaatsız kılmak dansa, keraatla kılmak tercih edilir. Çünkü cemaatsız kılmak çok büyük bir vebal. Cemaatle namaz risalesini okusa insan ömrü boyunca bir tane daha cemaatsız namaz kılmamak için canını feda eder. O kadar tehlikeleri var cemaatsız kalmanın, kılmanın. Cemaatle namaz kitap yazdı koca 300 küsur sayfa ya. Baren insanlar benim size yazdığım hiç hiçbirisi keyfine değil. İster oku ister okuma diye bir şey yok. Mecbur okuyacaksın ya. Mecbur amel edeceksin. Cemaatle namaz üzerine ben Türkçe'de kitap görmedim. Yani şu anda ben yaptığım zaman bilmiyorum şimdiden bir şeyler çıkarttılar. Beni kitaplarımdan da çalıyorlar ediyorlar biraz. İntihal yapıyorlar şimdi. Çarşambada bir borsa oluşmuş piyasa oluşmuş. Adını da vermiyorlar, aldığı kitabı kaynağını da vermiyorlar. Alıyorlar benim kitaplarımdan ediyorlar. E, bu hırsızlıktır. Hırsızlık haramdır. Yani sakalın var, cübben var. Hırsızlık ne yapıyorsun? Ya dersin ki hocanın şu kitabından aldım. E onu demedin mi? Hırsızlık oluyor. Biz bir kaynaktan alıyoruz, hemen onu veriyoruz kaynağını. Bir kaynaksız iş olmaz. Yani kul hakkı çok. Allah hakkı çok. Bu millet patküt namaz kılmakla kurtaracağını sanıyor. Öyle kolay değil bu işler. Şimdi 13'ün için e, insan takva imam aramalı. Haramlardan sakınan imam aramalı. Sünnet seneye ittiba etmiş bir imam aramalı. Yani çok güzel olur. <gülüyor> takva bir imamın ardında kılan sanki bir peygamberin arkasında kılmış gibidir. E bu çok önemli. Yani. Hacı Dursun Efendi Hazretleri dermiş Mahmut Efendi Hazretleri için yani efendi hazretlerimiz için bu yani Alaeddin Baba'dan da naklediliyor ama ben Hacı Durus Efendi'den daha çok kuvvet yani biliyorum bunu. Yani Mahmut'un arkasında kılan efendi İmam-ı Azam'ın arkasla kılmış gibidir. E şimdi nerede kaldı Mahmut Efendi gibi imam? Nerede kaldı arkadaşlar? Ya vardır belki yani onun makamında olmasa da işte takva yok demeyeyim ama çok azaldı ya. Yani. Çok. İmam demek ne demek ya? Kolay mı insanlarla Allah'ın arasında sefir olmak, elçi olmak ya? Onun için işte imamı da seçmeli. Ona göre bir teraviye gitmeli. İşte sabah namazında da cemaatle kılarsa bütün gece ihya olur. Hem bu tek geceler. Zaten tek geceler biri geçti, dördük kaldı. Zaten onun da pirisi zaten 27. gece. Yani az kalıyor önümüzde. İnşallah bir an evvel kazanacağız. Kazanmak zorundayız. Kazanmazsak kazanmazsak yandık. Yanmamak için mutlaka efendim vazifemizi yapacağız. Şimdi Allah Teala bize bu mübarek geceleri niye verdi? Ramazan-ı Şerif'i niye verdi? Bu faziletleri niye beyan etti? Niye bildirdi? İstifade edelim diye bizi teşvik etmek için Rabbim bizi heveslendirmek istiyor. Bu işe yönlendirmek istiyor. Mevla bizim azaba düşmemizi istemiyor. Biraz şükredin kullarım. İmanınızı ehli sünnete göre düzeltin. Şükredin. E i̇şte namazlarınızı kılın. Teravihlerinizi kılın. Bu Ramazan şerifi verdim size. Ebedi kurtulmanız için. Öyle ya. Niye verdi? Bize açıkıyor. Bak elimizden. Gözümüzün önünde geldi gidiyor. Görüyor musun? Razı edebildik mi onu? Acaba hoşnut edebildik mi onu? Bizden şefaatçi mi olacak? Şikayetçi mi olacak? Biliyor muyuz? Ne gayret ettik acaba? Bari şu kalan günlerde zikre devam edelim. İbadeti artıralım. İşte. Ne diyeyim? Milletten uzak durmaktan başka çare. Bu millet adam çok günah sokuyor. İnsanlarla görüşüp de, insanlarla karışıp da, konuşup da, ne diyeyim, e, Günah düşmeyen adam peygambere yakın bir mertebededir. Peygamber diyemem. Yani bir adam insanlarla hem görüşüyor hem de günah düşmüyor bizim efendimler öyleydi Abi, peygamber mertebesine yakın bir adamdır yoksa bizim gibiler bu milletle karışanlar görüşenler günahtan kurtaramazlar biraz arkadaşları yani e, bu dünya kelamı konuşanları efendim e, azatmak lazım yani bunlarla arkadaşlığı dostluğu kesmek lazım Devamlı sinep atarlar. Whatsapp atarlar. Devamlı mesaj atıyorlar. Teravihin arasında 50 tane mesaj geliyor adamaya. Ya bu adamın aklında teravih kaldı mı ya? İkide bir bakıyor telefona ne olmuş ne olmamış. O da oradan mesaj yazıyor. O sonra hemen imama yetişmeye çalışıyor. Örekata yetişene kadar. Yahu ne yapıyorsun? Yani ya ocağa mı düştü? E, bir bir şey mi yandı? Ne oldu yani? Ne cevap veriyorsun? Namaz arasında biraz ciddi ol. Mevla'nın huzurunda biraz ciddi ol. Mübarek Ramazan Şerif'tesin. Yani geceler bitti bitecek. Ne olur ya bu adamın ne, ne istiyor senden ya? Fuzule, fuzule havadisler haberler yalan dolan çoğu ya. Hele bu internet mahvetti milletin aklını fikrini bulandırdı. Sohbetlere kulak verin arkadaşlar. Bizim sohbetlerimiz size iki cihan saadeti temin etmeye kefildir. Çünkü biz ayet hadis okuyoruz. Ayetler ve hadisler size iki cihan saadetini kazandırma üstlenmiştir yani. Ne arıyorsun başka yerde ya? Ne arıyorsun başka yerde? Dünyadan zaruri işlerini gör. Keri kalan sohbet dinle, dinlet, insanlara vaaz et, nasihat et. Ben o edemiyorum işte. Adresi öğret. Lale Gül TV'de, Lale Gül Radyo'da böylece kazanalım. Allah bize bu mevsimi verdi. E şimdi biz birbirini uyarmak zorundayız. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahiylerinden birinde buyurdu ki: İni ayetümet <Gülüşmeler> Muhammed e sallallahu aleyhi ve sellem nurunike size geçen bir derste de Allah Teala bizim ümmetle alakalı konuların birçoğunu Musa aleyhisselamla paylaşmıştır. Onun için Musa aleyhisselam da bu ümmete çok imrenmiştir yani. Ümmeti de imrenmiştir. Tabii şimdiki Musa aleyhisselamın <Gülüşmeler> hak ümmeti yok şu an. Dinin nesx oldu. Bir de bunlar zaten Tarif ettiler kitabını. Daha din dinles olmadan evvel tarif ettiler. İşlerine gelmedi ee, Beni İsrail milleti. Ama Mevla Teala onun için Beni İsrail bu ümmeti çok kıskanırlar İnnel Yahu'da kavmün hussedün. Hadis-i şerifte Yahudiler çok hasetçi ve kıskanç bir mille toplumdur. Ve sizin cemaatle namaz kılmanızı işte imamın arkasında topluca amin demenizi ve saflarda saf, cemaatte saf Onlarda da bu saf düzeni falan hiç nasip olmadı onlara. Hala o ağlama duvarına giderler, bir şeyler ederler. O da kitaplarında olan bir şey değil de uydurma. Fakat yani hiç saf diye bir şey onlara nasip etmedi Allah. Şimdi bunlar tabii bütün televizyon, uydurdan her yerden. Şimdi Kabe artık canlı yayın başladı tabii herkes. Her dakika Kabe'yi görebiliyor. Yani bir Kabe'yi muazzamada 2 milyon, 3 milyon kişinin kıldığı Kadir Gecesi 2-3 milyon kılar. Bayram sabahı 2-3 milyon olur. Hatim gecesi de oluyor. Şimdi düşün ki Yahudiler ya ne kadar çatlıyorlar. Hani de bizim camilerde de cemaat, bizim camilerde de saflar oluyor ama şimdi bu kadar değil. Şimdi bir de Kabe'de bir acayip bir şey. Her taraftan saf oluyor. O da ilgeci. Biz şimdi bir taraftan kıbleye yöneliyoruz. Kabe'de dört taraftan kıble olduğu için ne acayip bir manzara ya. Üç milyon kişiyi aynı anda aynı imama uyup, Saf olmuşlar. Bütün böyle saflar uydudan beri gözüküyor. Böyle canlı. Her taraf saf. İşte onun için Resulullah, Yahudiler çok, çok hasetçi millettir. Dayanamıyorlar diyor. En çok kıskandıkları üç şeyine. Onun için o üç şeyi bozmak için ellerinden geleni yaparlar. Milyar dolarlar harcadılar, harcıyorlar. Üç şey. Birincisi cemaatle namaz kılmanızdaki saf. Saf yapıyorsunuz ya diyor. O 3 milyon, 5 milyon aynı safta. Aynı saftayken Aynı İmam'a uymuş. Yahudi buna dayanabilir mi ulan diyorlar, bizde hiç böyle kimse toplanmaz, bir araya gelemeyiz. Bizim ibadetlerimizde böyle cemaat yok, bizde böyle saf yok, anladın? Onlar toplanıyorlar, işte havrata, mavrata, 20-30 kişi, 30 kişi, bir de hepsi yaşlı falan. Ondan sonra, ne, hepsi bir telden çalıyor, o bir şey okuyor, bu başka bir şey okuyor, değil mi? Böyle, biri okuyacak, öbürle dinleyecek. Nerede? Bizde imamın okuması cemaatin dinlemesi ne kadar önemli bir mesele. O Kur'an Kur'an feste Kur'an okununca hemen dinleyin diyor rahat. İmam okuyor, sen okuma da. Ondan sonra ben satıyorum şükür dedin. İkinci çok kıskanıyor olan neyi? Amin meselesini. Hele ki o Mekke'de falan da tabi onlar üç mezepte Şafi Hanbeli, Maliki sesli amin diyorlar. Biz Hanefi'de sesli demiyoruz. Ama bizim Hanefiler de aşka geliyor orada. Bakıyor ki bütün millet patlatmış. Bu da amin. Sen hanefisin mübarek adam ne bağırıyorsun? Mesela i̇şte coşuyorlar öyle. Coşmamak lazım. Çok coşmak iyi değildi. Sen hanefisin mübarek adam sen amin içinden diyeceksin. Yani sesini kulağın duyacak. Böyle yanındakilere duyuracak kadar bağırmayacaksın. Oraya gideceksin. Hani mi oluyor bizimkilerden? Ne oluyor belli değil. Neyse ama o üç mezhep de hoşumuza gidiyor tabii. O da haktır. Dört mezhep bak. O üç mezhebin amin demesi de. Hiç diyemiyoruz ama hoşumuza da gidiyor yani. Çünkü yıkılıyor ortalık. Amin. Yahudiler çatlıyor. Bu amin meselesinde çok uyuz oluyorlar. sesliye bütün saflar. Üçüncüsü de diyor. Redd-i selam. Ve len yâhsüdûkum alâ eftalem min selâf. En çok üç şeyde size kıskandılar. Bu üç şeyden daha faziletlisinde değil. O üç şeyin biri de selama cevap vermiş. Ampisa var. Esselamu aleykum ve aleykumü selam. Bir defa rahmetullahi falan. Çatlar gavurlar bu meseleyi. Adam selamun aleyküm azmedemiyor. E yeli Yahudi zaten hiç. Onun için selamı bize bozdurmak için ne yaptılar? Günaydın, tünaydın, sen kaydın derdi efansleri. Tünaydın, sen kaydın. Denizin dibinde kumları saydın derdi. Böyle kafiyeler getirirdi defansların öyle işleri vardı. Yani günaydın, gün karanlık. Sana ne günaydın ya Allah selamı duasını yapsana sen ya. Ama Yahudi çıkarttı bunları. Eskiden selam vermek çok ayıptı, abesti. Gericilik ve yobazlık irtica alametiydi. Kimse selam veremezdi. Şimdi bu hükümet geldikten sonra da şimdi selam vermek de ilerlemek için de memurlar falan şimdi hep selamünaleyküm demeye başladılar. Çünkü neden? Bizi de kendilerinden zannetsinler de. Numaradan namazda kılanlar var. Karıyı de kapatan var. kariye diyor ki kapan yoksa diyor terfi edemeyiz bir de tenzili rütbe olur kalda kapanıyor zavallı hiç kapanacak hali yoktu. Yani Allah için iş yapmayan da çok var. Ortalık karıştı tabii ama yani elhamdülillah yine şimdi selam vermek kolay oldu, güzel oldu. Eskiden selamünaleyküm dediği adam bir yere suratına bakıyordu. Hiç selam demediği gibi bir de suç işlemiş oluyordun ya. Resmi dairelere gitsen. Elhamdülillah. Yine biraz bir iyilikler var. Onun için İsrailoğulları bizi hiç çekemezler. Çünkü Mevla Musa aleyhisselam bizi ümmetin mertebelerini anlattığı için Tevrat'ta, vahiylerde onlar ta o zamandan kalma bizim ümmet onlardan eftal olacak diye çatlayıp durdular. Binlerce senelik bir nefret bu. Daha bizim ümmet gelmeden bizim ümmete taktılar ya bunlar. E şimdi zaten Yahudi cirit atıyor. Bütün ekonomi elinde, her şey elinde. Medya sektörü elinde. Her yalanı haber yaptırıyor. Bir anda Eli Sünnet bir adamı itibarsızlaştırıyor. Bir anda en sapık, en bozuk adam. Bir de baktın en ileri geçmiş. Hoca diye onu lanse ettiriyor. E bunlar hep Yahudinin medyasının lobilerinin elinden oluyor. E bunlar böyle bir şeyler. Dikkat etmek lazım. Onun için buyurdu ki, ya Musa ben ahir zamanda gelecek Muhammed'in ümmetlerine sallallahu aleyhi ve sellem iki nur verdim. Niçin? Onlara iki karanlık zarar veremesin için. Şimdi bu nur neymiş? İki karanlık neymiş? İki nur neymiş? Biraz zarar vereceğiz Hemen peşine bu rivati okuyacağız inşallah rahman. Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Seyyidina Resulillah Muhammedin ve ala ve Ne dedik birinci bölümde beyan ederken Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki Ya Musa ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerine iki nur verdim ki onlara iki karanlık zarar veremesin. Musa Aleyhisselam dedi men nurani ya Rabbi bu iki nur nedir ya Rabbi? Mevla bir nuru Ramazan ve nurul Kur'an. Biri Ramazan ayı verdim onlara. Eski ümmetlerde Ramazan ayı yoktu bizim gibi. Biri Ramazan ayı verdim onlara. Bu Ramazan'ın nurudur. Biri de Kur'an vereceğim onlara indireceğim. Kur'an nuru verdim onlara. Bu iki nur onları iki karanlıktan kurtaracak. Yani Ramazan niye verildi? den geldik yani buralara. Ramazan şerif Kazanmak için verildi bize. Kabrimizde nur olsun. Kalbimizde nur olsun. Mahşere çıkınca nur lazım. Mahşerde Ramazan-ı Şerif gelip şefaat edecek ilk sohbetlerde beyan etmiştim buna dair rivayetler. Ramazan-ı Şerif'in Allah katındaki mertebesini anlatmıştım. Şimdi işte münafıklar nursuz kalacak. Müslümanların nuru devam edecek. Ramazan'a hürmet eden Tazim eden, oruç tutan, teravih kılanların nuru sönmeyecek. Münafıklara biraz nur verilecek. Onlara istihza muamelesi yapılacak. Sonra, ya Allah aldatmış, kendilerini Allah aldatıyoruz sandılar ya. Müslümanlara inandık dediler. Kalplerinde inkarı gizlediler. Ee, öylece Müslümanları kandırdılar. Millette onları Müslüman zanetti. Dolu ajan var. Ee, ama ee, Ahirette Mevlana ne Biraz nur verecek. Ha biz yutturduk herhalde, tutturduk herhalde. Dünyadaki gibi bizi de Müslüman sandılar burada zanetecekler. Sonra nurları bir sönecek. Eyvah! Biraz da nura alıştığı için insan baştan karanlığa kalsa kendine göre bir hesap yapar. Baştan ışık yanarken birden nursuz kalsa bunun durumu çok vahim olur. Biraz bize bakın nurunuzdan istifade edelim diyecekler. Müslümanlara yalvaracaklar. Müslümanların sol tarafına düşecekler bunlar Nurrumyesa Beyneydim ve Bemanm Müslümanların nuru önlerinden koşacak kendilerinden önce bir de sağlarında buyurmuyor ki sollarında yüzü Çünkü solda münafıklar kaldı uçun o tarafta Nur verilmiyor Müslümana da neden münafık yararlanmasın diye Önleriyle sağları nurlu olacak diyor e bu sefer onlar da diyecekler. E biz biraz da bize bakın yani şimdi yüz önüne bakıyor ya Şöyle birer baksa sola, onların nurundan bunları da birer yolunu görebilirler. Bunu isteyecekler. O zaman Müslümanlar ne diyecekler? İnşallah onlardan oluruz. Kıiler ci'u verâküm fel Siz geriye dönün, ötenize dönün, gerinize dönün. Yani ne demek? Dünyaya dönün de orada nur arayın. Neden? Biz Ramazan'da bulduk nuru. Kur'an'da bulduk nuru. E sen Ramazan'da Teravih kılmadın, cemaatle namaz kılmadın, farzları kaçırttın, haramlara devam ettin, Ramazana hürmet etmedin. E, nuru biz buradan almadık ki, nur oradan getirdik. Dönün geri o zaman, oradan nur arayın. Fazur ibe benim bir surile obab, tam onlar öyle bize bakınca nurunuzdan istifade edelim derken aralarına bir sur çekilecek patonu rahmet ve zahiri min azap iç tarafı müslümanların tarafında rahmet olacak. Dış tarafı, surun arka tarafı azapla kaynayacak. Yanacaklar hepsi bir de. Cehenneme dolacaklar. Onun için yani tabii münafıklardan değiliz. İmanımız var. Yani inkarı gizlemiyoruz içimizde. Bir şüphemiz de yok elhamdülillah İslam'dan, Kur'an'dan. Ama bizim de gevşekliğimiz var. Sıkıntımız burada. Yani fazla nur almamız lazım. Fazla nur alamıyoruz. Onun için yarın ahirette kimisinin nuru diyor, mahşerde hadis-i şerifte diyor, kimisinin nuru gözün alabildiği kadar önünden koşacak. Kimisi bir aylık yolu aydınlatacak. Kimisi bir senelik, kimisi bir aylık, kimisi bir haftalık, kimisi bir günlük, mesafe mesafe. Önündeki nur. Kimisi işte bir saatlik. Bir saatlik yola yani ancak nuru gidiyor. Tabi bunlar hep nereden geliyor? Amellerinin eksikliğinden. Amel eksildikçe nur eksiliyor. Yani çünkü iman artmaz eksilmez. Biz diye göre imanın nuru artar eksilir. İmanın nuru da amele göre artar eksilir. Çünkü herkes e, aynı şeylere inanıyor. Zaten bir eksik inansa kafir olur, amen tü bir eksik inansak kafir olur. Yani iman ettiği şeyler müminün bir bakımından artmaz eksilmez. Ancak nurunun artıp eksilmesi nereden ölçülür? Amelinden ölçülür. Şimdi teravih kılanla kılmayan nuru bir mi? Hatimle kılanla Hatimsiz kılanın nuru bir mi şimdi? İkili Ramazan'da ömre yapan, yapmayanın nuru bir mi şimdi? Hepsi ayrı bir şey bunlar. Ameller çok önemli. Biz imanımızda şüphemiz yok ama amellerimizde eksikliğimiz var bizim. Gevşekliğimiz var. Nurumuz çok eksik kalıyor. Buradan istediğin kadar alabilme imkanı var. Sana kota koymamışlar ki. Yani şu kadar namaz kılabilirsin günde 20 rekatı geçme ona göre verecek sevap bütçemiz yok. Var mı böyle bir şey? Ya cennetteki makamlar ona göre herkes 30 rekat kılarsa buna yetiştiremez Allah. Haşa. Ne olacak o zaman? 20'den fazla kılmayın. Var mı böyle bir şey? Sen 1000 rekat kılsan, sana efendim niye bu kadar fazla kıldın diyen var mı? Ya ben sana bu kadar sevap veremem diyen var mı? فَوَلَّهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهَ تَعْتَ مَلُّ Bukhari hadisi siz yorulmadan... İbadet etmekten yorulmadıkça Allah sevap vermekten üşenmez. Şu Allah'ta hazineler çok celal celalü. Dünyada olsa herkese limit koyuyor, kota koyuyor. Yok adam ben daha çalışacağım, daha fazla mesai. Cık, lan daha fazla mesai ne diyor adam? Bende para yok diyor bu kadar. Şu kadar mesai yapacaksın. Fabrikada bile mesai saati senin keyfine göre diyor. Adam diyor 18 saat çalışacağım adam diyor yok 10 saat. Çünkü diyor ben o kadar mesai parayla başledemem diyor patron. Çünkü patron fukaradan için. Herkesin limiti var. Dünya burası. Her şey sınırlı. Ahiret nihayetsiz. Sen bu nurdan niye fazla almıyorsun? Sonra ahirette milletten nur dileniyorsun. Sen de bana da dön biraz. Bak da senin ışığından yolumu bulayım. Bu ayıp değil mi? Dünyada sana bu kadar imkan verilmiş. Kılla bildiğine kıl. Zikredebildiğine et. Üç günde hatim ediyorum. Elini kolunu tutan bu var. Üçten az da olmaz. Yani bazıları 8 saat 10 saatte khatim etmişler diyorlar. şey değil Sünnete uygun değil. Levkâl Kur'an ben kara fi 3'ten azda hatim yapan Kur'an'ı anlamamıştır diyor. Yani zaten hiçbir anlayan da kalmamış ama yani onu iyi saymıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Velakin tabi Mamazan 2 rekat da khatmetmiş. Hazreti Osman bir rekat da böyle rivayetler var. Bunlar manevidir. tayyiz yapmak zamandır falan. Bunlar kabul ederiz. Biz bunları reddetmeyiz, inkar etmeyiz. Ama e, en azı yani bir hatim yapmak isteyenin anlamak için en azı üç gündür mesele. Nerede üç günde hatim yapacak ya günde oncuz? E, yapsa bir adam Mevla der mi buna niye yapıyorsun yani? Üç günde bir hatim yapıyor. Hayatı boyunca. Hayatı boyunca oruç tutan insanlar var bayramlar hariç. Ya e buna senden sevabım kalmadı ya ama da şey yaptın efendim fazla sevap hak ettin sen. Demez, melekler imrendi sana. Onun için Allah'ın nuru çok, ameli çok, salih ameller çok, zikirlerin çeşitleri çok, ibadetler nihayetsiz. Biz aciz kullarız yani. Ama e, yapabildiğini de zorla birazdan. Barakadam ya, biraz artır yani. Gevşeklik etme ya. Filmlere doymuyorsun, maçlara doymuyorsun. 360 tane bölümü olan diziyi. Arda arkasına kaçırmıyoruz. Adam diyor ki hepsini bir kerede verseler uyumam yememişmem seyreder. Yani kendine göre bir dizilere takılıyor ya millet. Böyle yani. Adam elli dizi peş peş olsa uyumam seyrederim diyen insanlar var. Sen hemen niye yoruluyorsun bu arkadan Bir abi kılma avşanıyorsun ya. Bu nedir? Yirmi rekat bir şey değil. Millet bir gecede hatmet ettiler. Yani bir gecede katmeden şimdi tabii şey sığmaz. Şu anda yatsının vakti girdikten sonra imzal kadar sığmaz o çünkü. En şey okusan 8 saattir. E 8 saati, bir de bunun rekatı var, tahiyyatı var, var falan yani 8,5-9 saat. Şu anda yok, gece yok 8,5 saat. Onu konuşmuyorum. Ama öyle uzun geceler oluyor. Yani önümüzde kışın, geceler çok uzuyor. O zaman mesela bir gecede katım sığdıranlar oldu ya, adamlar bir gece dağıtım yapıyor. Bizim millet bir cüce dayanamıyor. Bırak bir cüce. Üç ayet okusan dayanamıyor ya. Onun için. Biz yani ahirete imanımızda nur bakımından zayıflık var. İmanımız eksilmez ama nurumuz az. Neden? Amelimiz az. Bu işte teşviğin çok tabi tesiri var. Ben ahir zaman ümmetine iki nur verdim. Nedir o iki nur Ya Rabbi dedi Musa Aleyhisselam. Ramazanın nuru ya Kur'an'ın nuru. Nasıl birbirine de şeyler ee, İçi Ramazan'da indirildi Kur'an-ı Kerim Ve en çok Kur'an ne zaman okunuyor? Bütün dünya çapında konuşursak Müslümanlar olarak Kur'an en çok Ramazan'da okunuyor Çünkü Ramazan'da Kur'an birbirinden ayrılmaz Bu iki nuru Ben Ahir zaman ümmetine verdim Düşün Onları iki karanlıktan Kurtarsın üçün İki karanlık nedir ya Rabbi? Musa Aleyhisselam soruyor. Her şeyi soruyor soruyor. Musa Aleyhisselam'a gelen vahilerde bizim hakkımızda çok ilim var yani. Bizim ümmet hakkında. Mevlana burdu. Zulmetül kabri ve zulmetü yevmil kıyameti. Bir mezarda çok karanlık var. Dehşet bir şey ya. Mezardan daha korkunç bir şey oldu. Yani Hazreti Osman Efendimiz bir mezarın başına durduğu zaman sakalları ıslanana kadar ağlardı. Ya derdiler cennetle müjdelenmişsin. Ya bu kabir öyle bir şeydir gider. En korkutucu yer bu kabirdir. Burayı atlattın ilerisi iyi gelir. Burada sıkıntıya düştün ilerisi daha kötü gelir. İlk konak burasıdır yani. Hakikaten acayip bir şey yani. Tabi ruh mezarda kalmıyor ama ruhtaya cennete ya cehenneme gidiyor. E bedende ruhla yine de hepten irtibatsız değil yani. Kabir azabı hak çünkü kabir azabı bedene de dokunuyor. Vücuda da dokunuyor yani. Ruha gelirken bedeni de onunla irtibatlıdır. İşte, kemikleri birbirine geçer diyor. Ruhun kemiği olmaz ki. Hadis-i şerif senin, hatta tehtelife azlahu. Kaburgaları birbirine girer. e Bunlar hep e, kabirin sıkıştırması. Ruh sıkışmaz ki. Ruh manevi bir şeydir. Hep bunlar bedenle ilgili konulardır. Kabirde cesettir, iskelettir, geçti gitti. Yok öyle bir şey. Yani ruh kabirde kalmıyor ama ruhun bedeniyle irtibatı var. O irtibattan dolayı azabı bedene de sirat ediyor. Onun kabirde karanlık var. Karanlık zaten gözüm görmüyor ki. Karanlık olsa ne olur? Aydınlık olsa ne olur? Yani ben zaten ölmüşüm. Öldükten sonra karanlığın bana ne zararı var? Öyle niye diyorsunuz? Ha şimdi rüyada beden yatakta yatıyor. Be belki de ışıklı yerde yatıyor. Adam pencereler açık, perdeler açık. Uyuyor adam uyuyor. Orada rüya görüyor. Etraf aydın. Ama rüyasında onu karanlık bir yere sokuyorlar. O karanlıktan darlanıyor mu? Darlanıyor. Sıkışık bir yere sokuyorlar rüyasında. Darlanıyor. Hatta o rüyada gördüğü karanlıktan ve darlıktan terliyor. Ve bunalıyor. O kadar sıkışıyor ki. Boğazını da sıkarlar bazı adamın uykuda falan. Kara koncula gelir. Bir şey bir gelir. Ondan sonra bir de bakışıyor. Hop bir bağırıyor. Karısı oradan ne oluyor ya diyor. Ya sonra Kanter ter içinde, alnını siliyor, mosmor olmuş, kalpten gidecek. Ne oldu sana ya? Ya diyor beni diyor. Uçurumlardan attılar, kuyulara soktular. Boğazımı sıktılar. Of diye iyi ki rüyaymış diyor. Oh diyor. Ne oldu hani? Beden aydınlıktaydı. Beden aydınlıktaydı. Sıkışan kim? Boğazlanan kim? Karanlıktan darlanan kim? Ruhu. Rüya gören kim? Ruh. Beden rüya görmez ki. Beden nerede rüya görecek? Adam uyuyor zaten. Önüne getir paraları görmez ki. Getirebile parayı göster. Başka zaman olsa atlar. Uykudayken gözüne getirsin görmez. Çünkü göz gözü açıkta uyanlar var. Gözü açıkta olsa görmez. Çünkü gören ruhtur. Göz değil. Uykuda ruh gider. Ruh gidince göz görmez. Ama ne tarafa açılıyor bu sefer? Bu sefer misal alemine açılıyor. Alemi misalde de adamı işte Sıkıntıya sokuyorlar, karanlığa sokuyorlar. E sen şimdi diyorsun ki kabirin karanlığından bana ne? Zaten gözüm görmüyor ki. Aydınlık olsa ne yazar? Karanlık olsa ne zarar diyorsun? Öyle diyorsun ama ruh ölmedi ya. Nasıl ki uykuda gidiyor orada neler çekiyor? Ya zevkleniyor, keyifleniyor ya da efendim ruhun zevk, keyif hepsi ruha aittir. Sıkıntılar da ruha aittir. Esas bedenin bundan çektiği bir şey yok. Beden yük taşıyor bir tek. Esas mesela öyle zevkler var rüyada insanın tattığı zevkler. O zevklerle insan ihtilam olabiliyor. Normalde uyanıkken bile düşünerek, bakarak, ederek ihtilam olamıyor. Rüyada ihtilam oluyor adam. O kadar kontrol kendinden. Çünkü neden? Beden kontrol beden değil. Bu işi anlayabiliyor musunuz? Zevkle doruk yapıyor. Öbür rüyalarda da acı ve ızdırap da doruk yapıyor. Zirveye çıkıyor. Bu ruhadır. E sen o zaman bunu inkar edebilir misin? Böyle bir şey yok diye. Kendin yaşıyorsun hayatında. O zaman kabrin karanlığı yok. Nerede kabrin karanlığı yok? Ruha o karanlık, ruh karanlığa sokuluyor. O ne diyorsunuz onlara? Efendim, e, tünellere, e, efendim, girdaplara neyse işte. Hiç zifiri karanlık bir yerden iğne ucu kadar ışık gelmiyor, havada gelmiyor. Boğuluyorsun, boğuluyorsun. Ondan sonra işte uykudan artık seni uyandıracak kadar bedenini rahatsız ediyor ve bedeni kaldırıyor havaya yani. Oo diye bağırttırıyor seni. Bak bedenini bağırttırıyor. Halbuki bedenden dışarıdaydı bu iş. Anladın mı? Onun için sen öyle kabirde karanlık yok, kabir azabı yok diyenler halt etmişler. Kabir azabı yok diyen adam hiç hayatta rüyada görmemiş demek ya. Yani Mehmet okuyan herhalde bu adamın psikoloğa görünmesi lazım. Herhalde hiç rüya falan görmüyor. Ya rüya gören adam ruha nimet var veya azap var. Nasıl inkar eder ya? Ondan sonra bunlar zaten ahirette inkar ediyor. Ya demiyor muydu? Bunlar aynı kafa işte. Cennette burada, cehennemde burada. Kemikler dirilir mi? Bunlar aynı kafa zaten yani. Onun için adam ahiretinde azabını kabul etmediği için. Kabirini niye kabul etsin ki de? cehennem inkar eden kabir azabını mı kabul edecek? Durum bu. Ama biz kabir azabını kabul ediyoruz. Korkuyoruz. Kabirde büyük zifiri karanlıkla karşılaşma tehlikemiz var. Bir de kıyamet gününün karanlığı. İki nur verdim. Ramazan nuru, Kur'an nuru. Niçin? İki karanlıktan kurtulsunlar için. Neydir o iki karanlık? Kabir karanlığı, kıyamet gününün karanlığı. Kıyamet günü fiye mi kelemi kidaru sene. Cennette karanlık olmaz. Ama cennete girmeden evvelki merhalelerde karanlıklar var. Ee, çok büyük sıcaklar var. Güneş var. E, güneşin tavan boyu yaklaşması var. E, şimdi tabii e, bir yandan diyorsun ki hemen aklınıza gelebilir. Bir diyorsun ki güneş tavan boyu yaklaşacak. insanlar ter gölüne bakacak. Doğrudur hadis-i şeriftir, sahiptir ve Bukhari'dir. Bir yandan diyorsun ki kıyamette karanlık var. Yani güneş olan yerde karanlık olur mu? falan falan Felsefe yapan çoktur. Yani bu soruların cevabı e, i̇bn Abbas hazleri tarafından diğer sahabe-i kiram ve ulema tarafından şöyle verilmiştir. Kıyamet günü mev mevakiftir. Yani kıyamette bir hal üzere sebat yoktur. Mesela bazı ayetlerde umullah, Allah onlara konuşmaz buyurur. Bazı ayetlerde işte Allah onlara ya beni ademe, ey Ademoğulları demedim sen la teamudü şeytan. Şeytana tapmasaydınız ya, konuştuğu gözükür. Sen burada çelişki var zannedersin. Senin kafanda çelişki var. İlim yok çünkü. Kıyamet günü merhale merhaledir. 50 bin senedir. Durak duraktır. Bir yer gelir, orada Mevla bunlara ba azar eder. Bir yer gelir, orada bunlara Rabbim azap eder. Bir yer gelir karanlık musallat eder. Bir yer gelir, güneşi musallat eder. Anladın? Ulan hepsi mahşerde 50 bin senelik süreçte yaşanacak hadiselerdir. Hepsi haktır ve gerçektir. Arada da tezat ve tenakuz da yoktur. Çünkü Kur'an ayetlerine baksın, Hadis-i şerif Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu bir de bunu çıkartmışlar şimdi. Hadis-i şerif olur da Kur'an'a uymaz mı ya sende? Hadis-i şerifse zaten Kur'an'dan farklı olamaz ki. Allah'ın vahyi bir. Hadis-i şerifse zaten. Uydurmaysa konuşmuyoruz. Ona hadis denmez. Hadisse çelişmez. Şimdi... O zaman sen diyorsun ki bu hadis sahite geçiyor ama Kur'an'a uymuyor. Halt etmişsin sen, kafan çalışmıyor. Kur'an'a onu uydurmak için şerh lazım. Sen net manası var anlamadan konuşuyorsun. O zaman hadisi hepten bıraktın diyelim. Senin kafandan gidiyoruz. Ayetleri ne yapacağız? Ayetlerin birinde diyor ki velayekellimullah ya kıyamı kıyamet günü <gülüyor> Allah kavrlarla konuşmayacak. Öbür ayette de kavrlarla konuşacağını söylüyor. Ya ey velizine kefar o Ey kafirler, özür dilemeyin benden diyor. Hadi konuştu. Bana özür dilemeyin diyor. Ne mazereti uyduruyorsunuz diyor. E bu da ayet, bu da ayet. Hani konuşmayacaktı? E sen onun için hadisleri sal, karıştırayım derken sen Kur'an'ı da karıştırdın zaten. Sen de içinden çıkamıyorsun. Ben farkındayım da. Onun için ilim lazım. Ayet ayetle çelişmez. Hadis ayetle çelişmez. Hadis hadisle çelişmez. Yeter ki sen izahını yapan Ulemanın beyanlarından istifade et. Yani ilmin olsun, kitap bak. pişe bakmıyorsun, kendi kendine uyduruyorsun. Onun için mahşerde karanlık olacak bir dönem gelecek. Güneşin de tavan boyu yaklaşıp yaktığı bir dönem gelecek. Tabii ki güneşin her zaman güneş başlarında değil. Bir zaman gelecek güneş başlarında. Bir zaman gelecek efendim işte zifiri karanlık. Baksana bakın bize ışığın yolumuzu görelim. Güneşin alnında bakın bize ışığımız yok derler mi? Onun için her türlü azap çeşidi tattırılacak. Kıyamet gününde de karanlıklar olacak. Çok zifiri karanlıklar insanlar yolunu göremeyecek. Allah muhafaza çok karanlık da çok zor bir şey ya. Bildiğiniz gibi değil. Yani. Bir başın dönüp böyle sersem olur kalırsın. Öyle mi gideyim böyle mi gideyim? Yolunu bulamamak kadar kötü bir şey yok. İşte hem kabir karanlığından hem mahşer karanlığından kurtulmak istiyorsan al da sana efendim Ramazan-ı Şerif'in nuru geldi ve geçiyor. Mübarek on geceler Kadir Gece 27. gece önümüzde çok büyük geceler bu gece 23. gece aklı başında olan bu nurlardan istifade eder. Nurlar saçılıyor dağıtılıyor allah Teala Teala affetmeyi bahane arıyor. Adam hala oyalanıyor boyalanıyor. Yani iftardan sonra bir gevşemeler bir haller hareketler zor. Yine burada bir hadis-i şerif. Allah'ın bir meleği var. Başı arşın altında. Ayakları yedi kat yerlerin tohumunda. Yani dibinde. 12 iki kanadı var. Bir kanadı doğudadır. Bir kanadı batıda. İki kanadının biri kırmızı yakuttan öbür kanadı yeşil cebercetten. Ne melekler yaratmış. Aman yarım. Yani şu anda var ya Canlılar alemi bilmem neyim. Daha görmediğimiz alemler 18 bin alem. Birkaç Alem bile görmüş değiliz. Şu bir melek alemleri kaplar. Baksana iki kanadı doğuyu batıyı kaplıyor. Bunu hangi kamera ihat edecek? Bunu hangi yayın organı canlı yayın yapabilir bunu görebilir? Gösterebilir bize? Bu ne büyük bir kudret eseridir. Ne melekler yaratmış. Biz de görmemişiz onları hiç. Ama inanıyoruz. Her Ramazan gecesini de eder. Hel min ta'i Tövbe var mı? tevbesi kabul edilsin. Helmin müstegfirin fe yugfer hale. Af isteyen var mı? Günahları bağışlansın. Helmin talibi hacetin fe bir haceti. Bir muradı, bir isteği Allah'tan bir... Ya Rabbi takva istiyorum. Ya Rabbi haramları bırakmak istiyorum. Ya Rabbi şu alışkanlıklarım var, kötü alışkanlıklarım. Ne olur beni vazgeçir. Ramazandan sonra beni o günahlara döndürme. Bir daha bana nasip etme. Ya Rabbi ölmeyi nasip et de bu günahlara nasip etme falan. Bir dua... Seherlerde, sehullerde, şu iftar saatlerinde %100 kabul edilmiş bir duanız var. Her iftara vaktinizde. Gece teheccüdde zaten kabul saatleri var. Allah Teala duaları kabul ediyor. Ve melekler nida ediyor. Bir haceti olan Allah'tan istesin. Ramazan-ı Şerif geldi gidiyor. Allah muradını verecek. Ama adam Allah'tan haberdar değil, hakaat değil, uyanık değil, şuurlu değil. O kafayı şey etmiş işte iftara. İftarda da yiyince bir ağırlık basıyor. Ondan sonra meyvedir, çaydır, bilmem nedir. Teravih yakılıyor, yakılmıyor. Teravihde, kılarsa da hiç huzur üzere değil. Hiç Mevla'dan haberi yok. Hangi gecelerdeyiz? Ne büyük faziletlerimiz var falan falan. Maalesef Ya Rabbi bize şuurlar ihsan eyle. Mubarek iftar saatlerinde kabul olan dualar ümmetine huzur ver, huşu ver. Seni görüyormuşçasına ibadet etme şuurunu ihsan eyle. Yarın senin bizi gördüğünü her daim bilme şuurunu ihsan eyle. Ve şu mübarek aydan af olmadan çıkartma bizi yarın. Şu iftarda boynlarımızı cehennemden azade ile beraatlerimizi ihsan eyle. Amin Allah'ım. Kadir Gecesi'nde mutlaka ibadetle, dua ile, zikirle kavuşmayı nasip eyle. İhya etmeyi nasip eyle. Bu sene Kadir Gecesi'nden gafletle çıkmaktan, beraat almadan çıkmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sahbihi. سلمت تسليما كثيرا فالحمد لله رب العالمين صل علىيك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صل علىيك الله ما غيث هما اوق السهول وبالجبال وبالقرى